Strateji müstakimde olamamış dolayısıyla ya gazaba uğramış ya da daralıta kalmıştır. Huzûbillâh min Şeytan. Alhamdülillah Rabbi Alâmin. Esselatu vesselam aleyke ya seyidil ve'l ahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l murselin ve ila cem'il ummiyai ve'l hamdülillahi rabbil Ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki Eğer gerçekten iman etmişseniz üstünsünüz. Üstün sizsiniz. Gerçekten iman etmişseniz. İman etmemiş ama iman etmişiz diyorsak kendi kendimizi kandırıyoruz demektir. Ya da şeytan bizi kandırıyor demektir. Bu durumda ne olmuş oluyoruz? Dilimizin ikrar ettiğini kalbimiz tasdik etmemiş olur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 Hatta öyle ki eğer Kur'an'a iman etmemişse iman ettiğini iddia ediyorsa aynı zamanda Allah'ın ayetlerini okuyorsa kendi kendine ne yapar? Lanet eder. Mesela buyuruyor ki ayet-i kerimede Allah zalimlere lanet eder. Allah, yalancılara lanet eder. Yani biri kendine zulmetmişse, yalan söylüyorsa, iman etmediği halde iman ettiğini söylüyorsa, Allah ona lanet eder. O da o ayeti okurken kendi kendine lanet ediyor. Münafıklığın arameti yalan söylemektir. Söz verdiğinde sözünde durmamaktır. Vaat ettiğinde vaadinden caymaktır. Bunu böyle basit bir şekilde hayatta yaşarken insanin münasebetlerde anlarsak, sadece onunla sınırlarsak yanılmış oluruz önce sözü Allah'a veriyoruz. Evet Fatiha'da zaten İyyake na'budu ve iyyake nestaîn yalnız sana ibad oluyorum ve yalnız seni istiyorum dediğinde sözü Allah'a vermiş oluyoruz. Allah'a söz vermiş oluyoruz. Eğer yalnız Allah'a ibad olmuyor ve yalnız onu istemiyorsa Allah'a verdiğimiz sözde Sadık olmamışız. Sözümüzden caymışız. Yalan söylemişiz demektir. Bu, münafaklık alametidir. Aynı zamanda Allah'a karşı yalan söylemiştir. Allah'a vaat etmiştir ona abd olacağına ama vaadinden caymıştır. Bir de bunun zahiri bir alameti vardır. Nedir o zahiri arameti? Zahiri arameti infak edememektir. Münafık kendini, kendisini sahibi zanneder. Dolayısıyla Allah'ın kendisine emanet ettiklerinin sahibi zanneder. Dünyayı ebediymiş gibi görür. Ahirete değil, yatırımını dünyaya yapar, dünyaya çalışır. Dolayısıyla Allah yolunda infak edemez. Yani münafaklığın arameti aynı kökten gelen infak infak edememesidir. bir mesele anlatılır adamın biri söylüyormuş eğer iki evim olsa mutlaka birini Allah yolunda infak ederdim iki bineğim olsa mutlaka birini Allah yolunda infak ederdim Allah bana iki bakışa verse birini mutlaka Allah yolunda infak ederim yanındaki onu biliyor ve tanıyormuş Sormuş ona. Peki iki tane tavuğunuz olsa birini infak edebilir misiniz? Ne demişti? Hayır. Onu infak edemem. Çünkü iki tane tavuğum var. Evet. Yani yalan söylüyor. Kendi kendini kandırıyor. Allah'ı kandırdığını zannediyor. Eğer biri Kur'an'ı bilmiyorsa ona iman etmesi de mümkün olmaz. Onun için Kur'an'ı bilecek ki ona iman edebilsin. En kısa yoldan nasıl Kur'an'ı bilecek? Fatiha'yı bilerek, öğrenerek. Eğer Fatiha'yı öğrenirse ne olur? Kur'an'ı ...öz itibariyle anlamış olur, bütününe ait bir bilgiye sahip olmuş olur. Mesela, biri Kur'an'ı baştan sona okusa, kardeşlerimizden herhangi biri Kur'an'ı baştan sona okusa, ona sorulsa neyi öğrendiniz diye sorduğunda, ...söyleyeceği tek bir kelime vardır. Fatiha'yı öğrendim. Fatiha'nın açılımını öğrendim. Fatiha'ya nasıl iman edilir, nasıl amel edilir, onu öğrendim. Allah'a nasıl kul olunur? Allah benden nasıl bir abdiyet, bir kulluk istiyor, onu öğrendim. Sırat-ı müstakimi öğrendim. Sırat-ı müstakimdekleri öğrendim, tanıdım. Bunu söyleyecek. Çünkü Fatiha Kur'an'ın özüdür, anasıdır. Bir mümin eğer Kur'an'ın özünü, anasını bilmiyorsa 7 ayetlik bir sure ben Kur'an'ı biliyorum diyemez. Ben Kur'an'ı anladım diyemez. Fatiha'yı anlamadan. Ayet-i Kerime'de buyurur ki evlere arkalarından girmeyin. Evlere kapısından girin. Kapılarından girin. Ne demek? Kur'an'a kapısından gir. Fatiha demek açan demektir. Kur'an'ı açan demektir. Kur'an'ın kapısı demektir. Onun için Kur'an'ı öğrenmek istiyorsan, Allah'ın muradını anlamak istiyorsan, kapısından girmen lazım. Bu kapı Fatiha'dır. Onun için ısrarla onu anlatıyoruz. Mutlaka Anlayışımızı düzeltmemiz lazım. Bakışımızı düzeltmemiz lazım. Eğer bakış eğri olursa, neye bakarsak bakalım, onu eğri görürüz. Din insan içindir. İslam insan içindir. Kur'an insan içindir. İnsan Kur'an içindeyledir, İslam için, din içindeyledir. Din insan içindir. Nasıl? Biri desek işte Allah'ın dini budur, sen mutlaka buna uyman lazım, buna uymak zorundasın. Ne demiş oldu? İnsan din içindir demiş oldu. Bu yanlıştır. Bu dini nimet olarak görmemektir. İkram olarak görmemektir. Ne olarak görmektir? Ceza olarak görmektir. Din, İslam, Kur'an cezadedir Allah'ın nimetidir, ikramidir. Bunu ikram olarak görenler anlamış olur. Hiç kimse insanı Kurallara feda edemez, böyle bir hakka sahip değildir. İslam, Kur'an, insanı ebedileştirir. Onu kamil insan yapar, Hazreti insan yapar. Onu hakikatına, özüne döndürür. Onu Allah ile beraber eder, Allah ile baki eder. Onun için din, Kur'an, İslam insan içindir. İnsana ikramdır, nimettir. İnsan için av ve hayattır. abi hayat içen ölümsüzleşir diye bir hikaye var ya, asıl av hayat Kur'an'dır. İnsan onunla ebedileşir, baki olur. Ebediyen saadet içinde olur, saadette olur. Hem dünyada, hem ahirette. Dine, İslam'a, Kur'an'a böyle bakmak lazım. Bir nimet olarak görmek lazım. Allah'ın ikrami olarak görmek lazım. Ona göre sevmek lazım. Eğer biri Kur'an'ı bilmiyorsa en kısa manada Fatiha'yı bilmiyorsa Kur'an'ı nasıl sevecek? Bilmediği, anlamadığı, tanımadığıni nasıl sevebilir? Bu mümkün müdür? Bu mümkün değildir. Önce anlaması lazım. Tanışması lazım ki sevebilsin kim Kur'an'ı seviyorsa, Allah'ın ayetlerini seviyorsa, o Allah ve Resulü'nü seviyor. Sevmiyorsa, Allah ve Resulü'nü sevmiyor. İstediği kadar seviyorum desin, yalan söylemiştir, yalan söylüyor. Bir kutsi hadiste, Hitap Resulullah e, Hazreti İsa'nın ümmetindedir. Buyuruyor ki, Siz bir arkadaşınızı ciddiye aldığınız kadar beni ciddiye almıyor musunuz? Samimi bir arkadaşınızdan bir mektup gelse, hiçbir kelimesini atlamadan anlayarak okuyorsunuz, okursunuz hiçbir kelimesini atlamadan ne dediğini anlamaya çalışarak okursunuz. Ama benim gönderdiğim kitabı anlamaya çalışmıyor, okumaya çalışmıyorsunuz. Benim sizin yanınızda bir arkadaşınız kadar kıymetim yok mudur? Bir arkadaşınızın sözü kadar benim sözümün kıymeti, degeri yok muydur? Benim sizin yanınızdaki kıymetim bu kadar mıdır? Hem böyle yapacaksınız hem de ben Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Allah'a kıymet değer veriyorum diyeceksiniz. Allah bunu bizden kabul eder mi? Etmez. Veda hutbesini hepimiz biliyoruz, dinlemişiz. Son sözünde ne buyuruyordu? Size bir emanet bırakıyorum ki ona sarıldıkça asla derlete düşmezsiniz. Sarılmasanız derlete düşersiniz. Hutbeyi okuyanlar oraya bir kelime ilave ediyor. Size iki emanet bırakıyorum ki biri Kur'an, biri sünnettir. Bunlara sarıldıkça derlete düşmezsiniz deniyor. Hayır, öyle buyurmamış. Size bir emanet bırakıyorum ki ona sarıldıkça asla derlete düşmezsiniz. O Allah'ın kitabı Kur'an'dır buyurdu. ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirmezler. Birbirinden ayırırlar. Nedir bunlar? Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet denince ne yapmış oluruz? Kur'an'ı ve sünneti birbirinden ayırmış oluruz. Onun için Kur'an ve sünnet tabiri yanlıştır. Kelimeyi böyle kullanmak yanlıştır. Çünkü sünnet Kur'an'ın hayata aktarılmış şeklidir. Hayatta yaşanan halidir. Onun için Kur'an ve sünnet denilmez. Resulullah Efendimiz hiçbir zaman kelimeyi böyle kullanmamıştır. Allah Resulü için, Resulullah Efendimiz için hiçbir zaman sünnet kelimesini kullanmamıştır. Ama bu kelimeyi kendine ait olarak kullanmıştır. Sünnetullah demiştir. Allah'ın adeti böyledir demiştir. Onun Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a ait bir kitap yoktur. Onu yazmamıştır, yazdırmamıştır. O Kur'an'ı yaşamıştır. Dolayısıyla biz sünnet deyince Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hayatı deyince neyi anlamamız lazım? Kur'an'ın canlanmış şekli, Kur'an'ın hayata geçirilmiş şekli olarak anlıyoruz, anlamamız lazım. Birbirinden ayırmıyoruz. Yani bizim Kur'an ve sünnet dediğimiz meseleyi birbirinden ayırmıyoruz. Ne diyoruz? Kur'an'ı hayat. Kur'anca yaşamak, Kur'an'a göre yaşamak. Kur'an ile dirilmek. Canlı Kur'an olmak diyoruz. Kur'an'a göre diyoruz. Kur'an'ı hayat diyoruz. Daha önce Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl canlı Kur'an olduğunu, nasıl canlı Fatiha olduğunu izah etmeye çalışmıştı, anlamaya çalışmıştı. Onun için sünnet deyince, Resulullah Efendimiz deyince neyi hatırlamamız lazım? Kur'an'ı hatırlamamız lazım. Canlı Kur'an. Kur'an'a göre hayatı anlamamız lazım onları da, yani Kur'an ve sünneti birleştiriyoruz. Ne diyoruz? Kur'an'ı hayat. Kur'an'a göre hayat diyoruz. Kim Allah'ı seviyorsa mutlaka Allah ile muhatap da olmak istiyor. İmam Ahmet bin Hanbet söylüyor. Hanbeli mezhebinin imamı. Büyürüyor ki, ben Rabbimi rüyamda gördüm. Ona sordum, Ya Rabbi en güzel şekilde sana nasıl yakın olunur? Nasıl yapalım da sana yakın olalım? Bir buyurdu ki Kur'an'ı okuyarak. Ben de yine sordum ya Rabbi bilerek mi, bilmeyerek mi? Yani manasını anlayarak mı, anlamayarak mı? Bir buyurdu ki anlayarak da anlamayarak da. Ne demek? Hem anlayarak okumaya çalışmamız lazım, anlamasak bile yine okumaya çalışmamız lazım. Eğer biri Allah'a yakın olmak istiyorsa, onu okuması lazım. Aynı zamanda Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür yapması lazım. Sonra neden tefekkürü yapıyor? Onu yaşamak için, hayatına geçirmek için, ona iman etmek için. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki, bu zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Evet, Allah Kur'an'ı indirmiştir. Aynı zamanda koruyan da O'dur. Korunmasını da Allah üstlenmiştir. Hiç kimse ondan bir şey eksiltemez, artıramaz. Olduğu gibi, indiği gibi, elindedir, önündedir. Ama sen onu okumaya tenezzül etmezsen, etmiyorsan, ondan mahrum kalırsın. Allah'tan mahrum kalırsın. Onun hesabını veremezsin. Zikir Allah'ı hatırlamaktır. Allah ile beraber olmaktır. Zikrullah deyince, Allah'ın zikri deyince Allah Kur'an'a da zikir dedi. Allah'ı hatırlamak, Allah ile beraber olmak, Allah'ın hesabını yapmak. Aynı zamanda zikrullah ne demek? Allah'ın zikretmesi demek. Çift taraflı bir kelime. Zikrullah. Allah'ı zikretmek. Aynı zamanda zikrullah. Allah'ın zikri demek. Allah'ın zikretmesi demek. Başka bir ayet-i kerimede buyurduğu gibi. Feskuruni eskurku. Beni zikret, ben de seni zikredeyim. Kul Allah'ı zikrederse, Allah onu zikreder. Zikrin ne kadar manası varsa bütün zikirlerle Allah zikreder. Eğer biri Kur'an ile Allah'ı zikrederse, hatırlarsa Allah o zikri nasıl yapar? Kur'an'ı ona açarak, onun gönlünü Kur'an'a, Kur'an'ı da onun gönlüne açarak onu zikreder. Kul Allah'a iman etmeyi istediğinde, Allah'ın ayetlerine iman etmeyi istediğinde Allah ne yapar? O muhabbeti, o muhabbetiyle onun gönlüne tecelli eder. Onunla amel etmeyi istediğinde ne yapar? Allah ona yardım eder. Derler ki, Ya Rabbi bir an olsun bize izin ver. Tekrar dünyaya dönelim. Bu sefer senin ayetlerine iman edeceğiz. Salih amel işleyeceğiz. Bir de yolunda infak edeceğiz. Demek cehenneme gitmenin sebebi neymiş? Ayetlere iman etmemek. Salih amel işlememek, Allah yolunda infak etmemekmiş. O anda perdeler açılmıştır. Herkes her şeyi olduğu gibi görüyor zaten. Onun için mutlaka Kur'an'ı öğrenmemiz lazım. Öz itibariyle Fatiha'yı öğrenmemiz lazım. Öğrenmeyince iman etmemiz mümkün değildir. İman beyince, salih amel etmemiz, işlememiz mümkün değildir. Dolayısıyla ne oluruz? Nifak ehlinden, münafıklardan oluruz. Dilimizin söylediğini kalbimiz tasdik etmemiş olur. Kurandan daha büyük hazine yoktur. Allah yer yüzüne Kurandan daha büyük bir hazine indirmemiştir. Çünkü onunla kamil insan oluyorsun, Hazreti insan oluyorsun. Çünkü onunla ebedi hayatını kazanıyorsun, ebediyen saadette olmayı kazanıyorsun. Çünkü onunla Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanıyorsun. Çünkü onunla Allah ile konuşuyor, Allah'ı tanıyorsun. Allah ile sami oluyorsun. Eğer biri onu nimet olarak görmüyorsa, hazine olarak görmüyorsa ne yapar? ilgilenmez. Değersiz bir şeydir onun için. Okunmamışsa o onun için değersiz bir şey demektir. Kıymetsiz bir şey demektir. okurmaya değer bir şey değil demektir. Ama baktığımızda Resulullah Efendimiz sahabesiyle beraber sadece onu okuyor. Sadece onun üzerinde tefekkür yapılıyor. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz? Birkaç mümin, bir cemaat toplanıp Allah'ın kitabını okuyup onu ders edindiklerinde ders demek, müzakere etmek demek. Anlamaya çalışmak demek. Bunu yaptıklarında Evet. Melekler onları kuşatır. Allah'ın rahmeti oraya iner. Allah onları över. Eğer biri Kur'an ile meşgul olursa o mukarreb meleklerle beraber olur. Mukarreb melekleri yani Cebrail aleyhisselam, İsrafil, Azrail, Mikail aleyhisselam Onunla beraber olur. Onlara arkadaş olur. Bir hazine ki eğer bizim ebedi hayatımızı temin etmemize vesile oluyorsa, aynı zamanda dünya saadetini bize kazandırıyorsa, bizi kamil insan, Hazreti insan yapıyorsa, biz de onu ciddiye almıyoruz. Bir kenara koymuşsak, biz ona iman etmemişiz. Ona kıymetle yer vermemişiz. Dolayısıyla Allah da bizi ondan mahrum etmiş demektir. Eğer biri Kur'an ile beraberse, Kur'an'ı bir hayat yaşıyorsa, Kur'an'ı hayat kitabı olarak kabul etmiş, hayatını Kur'an'a göre yaşıyorsa, ondan daha zengin kimse yoktur. Çünkü o, Allah'ın rızasını kazanmıştır. Allah'a olmuştur, Ebedi hayatını kazanmıştır. Beraberinde dünya saadetini, huzurunu da kazanmıştır. Ama biri de Kur'an'dan mahrumsa, ondan daha fakir kimse yoktur. Ondan daha miskin, daha biçare kimse yoktur. Çünkü o hayatını Allah'a göre değil, Allah'ın emrine, kitabına göre değil, nefsine göre, vehmine, hayaline göre yaşıyor. Dünyasını da kaybetmiştir, ahiretini de kaybetmiştir. Sebebi, Allah'ın kitabını ciddiye almamasıdır. Onu bir nimet, bir hazine olarak görmemesidir. Allah'ı dinlenilmeye layık görmemesidir. Allah'ı konuşturmamaktır bu. Hayatına, müdahale etmesine müsaade etmemektir. O'nun Rab olarak, Rahman olarak kabul etmemesidir. Kabul etmemektir. böyle ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Allah Kur'an'a göre amel edenleri yüceltir. Allah Kur'an'a göre amel etmeyenleri de alçaltır. Bakalım, Allah bizi yüceltmiş mi, alçaltmış mı? ayet-i kerimede buyurur ki Allah yoldan çıkmış bir kavme hidayet etmez. Silat-ı müstakimden ayrılmış, kendisine başka bir yol tutmuş kavme hidayet etmez. Onu hidayetçiyle beraber etmez. Onu Kur'an ile beraber etmez. Hidayette olabilmek için Kur'an ile beraber olmak lazım. Silah-ı Müstakim'i gösteren Kur'an'dır. Silah-ı Müstakim'de bizi Allah'a taşıyacak olan, yürüten Kur'an'dır. Aynı şekilde hidayet de Kur'an iledir. Hidayetçi de canlı Kur'an demektir. Canlı Kur'an olandır. Beraber kendisiyle beraber olanları Kur'an ile taşıyan demek olsun. Süp mikrofonu verir. Efendim biz sizinle beraber olduğumuz zamandan sonra Allah ikram etmiştir günümüze. Kur'an'a sarılmak, Allah'ı yanmak, hepsinin bizim için olduğu ne? Bir şeref olduğu ne? Öyle bir şeref ki, dille anlatılmayacak bir şeref ve günüllerin nasıl ona yöneldiği zaman muhabbet ve saadete erdiğini Bunları bile bile bazen çakılıyoruz, bir şeye takılıyoruz onunla beraber olmuyoruz biliyoruz bu bizim aleyhimizedir bizim ihtiyacımız var Allah'a yanmak, Allah'a yaklaşmak, Allah'ı zikretmek şereftir. Büyük bir şeref hem de. Ve öyle duruyoruz durduğumuzda, günlümüzde sıkıntı var. Ama öyle bir ağırlık. Bazen öyle duruyoruz, gidemiyoruz. Kendimize de zulmettiğimizi biliyoruz. Bu durumlardan kurtulmak için, fazla bu durumlara düşmemek için, o anda yapmamız gereken, O anda yap, yapmamız gereken şey, Fatiha'yı okumaktır. Başlayıp, Elhamdülillah Rabbil Alemin demektir, er Rahim demektir, malik Middin demektir, İyyâkene Abdû ve İyyâkene demektir. Zaten buraya geldiğimizde aslında her şey bitiyor. Abdulluğumuzun farkına varıyor. Kulluğun, abdliğin Allah'a olması gerektiğini anlıyor. Rabbimize boynumuzu büküyoruz. Gönül itibariyle başımızı secdeye koyuyoruz. İyekene abdu ve iyekene sani dedeğimizde artık başımız secdededir. Gönlümüzün başı secdededir. Evet. Yapılması gereken şey evet, Fatiha'yı okumaktır. Öğrenmiştik Fatiha'yı, biliriz ki Allah buyurur ki ayet-i kerimede bu Kur'an gönüllere şifadır. Gönül derdine devadır. Evet, gönlümüz o anda dertlenmiştir. Nasıl şifa olacak bize Kur'an? Elbette ki onu okuyarak. Evet, kapıdan giriş yapıyor, başlıyoruz okumaya. Zaten bir ayet bile okumuş olsak o açılmaya başlar. Gönlümüzün derdine deva olur, şifa olur. Kendimize geliriz. Aklımız başımıza gelir. Ne yapmamız gerektiğini, nerede durmamız gerektiğini anlarız. Nasıl durmamız gerektiğini anlarız. Evet, bu arada sorunumuz çözülmüş olur. Evet, başka Efendim hani dediniz ya, Allah ayet kerimede buyurur, siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Hani önce kul Allah dedikten sonra mı Allah kulum der yoksa, önce Allah mı kulum der, kul Allah der. Ne buyurmuştu? Allah şart koydu, beni zikredersen seni zikrederim. Yani senin Allah'a ihtiyacın varsa sen Allah'ı zikredersin. Allah'ın sana ihtiyacı yoktur. Sen Allah'ı zikredince Allah bir şey kazanmaz. Ama sen kazanıyorsun. Kazanmak istiyorsan senin Allah'ı zikretmen lazım. Allah ile beraber kazanacağını Allah'ın sana ikram edeceğini düşünüyorsan, buna iman etmişsen onu zikredersin. Senin zikrin Allah'a bir şey kazandırmaz, mülkünden hiçbir şey arttırmaz ama sana kazandırır. O zaman senin zikretmen lazım. Çünkü Allah sana irade vermiştir. Tercih etme hakkı vermiştir. Aynı zamanda beni zikret diye emretmiştir. Bu şekilde kazanırsın, bu şekilde kâmil insan olursun, benimle beraber olursun. Hem kendini hem beni ciddiye almış olursun. Ama tercih senindir. Tercih sana ait olduğu için senin önce Allah'ı zikretmen lazım. Sonra Allah seni zikreder. İşte asıl o zaman kazanırsın. Eğer Allah seni zikretmediyse sen Allah'ı zikretmemişsin demektir. Kul Allah'ı zikretince Allah'tan ne istiyorsa Allah mutlaka onu ikram eder. İkrami almamışsa kul Allah'ı zikretmemiş, Allah da onu zikretmemiştir. Evet, başka? Hocam, bir de demiştiniz ya, hani İmam Ahmet bin Hanbel Allah buyurmuş anlayarak da anlamayarak da. Hocam bu anlamayarak da ki kasıt, hani Allah'ın ayetlerine murat? Dile değil mi? yoksa. Ne Murat da onu söylemiş falan. Herkes anlayarak okuyamayabilir. Ama anlamasa da bu Rabbimin kelamidir, Deyip okumalıdır. Okurken bütün ayetleri anlamayabilir. Diyelim ki 10 tane ayet okudu sonra döner ne yapar? Başlar. En baştan Ayeti anlamaya. O zaman hem anlayarak hem anlamayarak olur. Yoksa anlamayarak okuyanlara ne demiş oluruz? Okumayın demiş oluruz. Öyle söylemiyoruz. Allah bir harfine on sevap verir. Onun için anlayarak da anlamayarak da. Ama Allah onu anlayalım diye göndermiştir. Sadece anlamayarak okuyacak olsak olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani yüz tane ayet anlamayarak okudunuzsa sonra başlayıp anlayarak okumaya çalışmanız lazım. Hem de üzerinde tefekkür ederek nasıl iman edilmesi gerekir, nasıl bunun amele dönüşmesi gerekir diye anlamaya çalışmanız lazım. Evet, o zaman hem anlayarak hem anlamayarak okumuş olursunuz. Yoksa sadece anlamayarak okumak değildir. Ya da mesela namaz kılıyoruz. Bir süreyi okuduk. Aslında anlamayarak okuduk. Manasını bilsek bile yine anlamayarak okuduk. En azından o anda anlamadık. Anlamayarak olduğu bu. Evet. Başka? Herkes fatihayı iyice öğrendi mi acaba? Öğrenmeyenler var mıdır? Siz bilirsiniz. Ben biliyorsam öğrenememişiz. Öğrenebilmek için, öğrenmiş olmak için en azından her bir sohbeti en az üç beş sefer dinlememiz lazım. Hem de can kulağıyla. Öyle ki, evet geçen sohbette anlatmıştım onu. Fatihayı okumaya başladığında Allah ile arasındaki bütün perdeler kalksın, kaldırılmış olsun. perdeler kalkmıyorsa, Fatiha'yı okurken hala aklımız başımızdaysa, hala kendimizi kaybetmemişsek, kendimizi Allah'ın huzurunda bulmuyorsak, onun tecellisi karşısında yok olmuyorsak, daha Fatiha'yı okumamışız, anlamamışız demektir. Okuyamamışız demektir. Evet. Başka sorusu olan. sinir fatih üzerine tefekkür etmeye çalıştım ama kimi ayete geldim hemdeydi ağzını bir açılmıyordu. sadece durmuşum kimi ayete geldi Kemi tutamıyordum açılıyorsa açılıyordum ama böyle bir süre sonra dayanamıyordum başım masanın üzerine yapışıp kalıyordu yani oradan. artık aslında tabi kelimle çıkmıyordum yani bazı ayetlere elde değildi geliyordum. Ona diyecek bir şey bırakmıyordu. Bazı hankinden açılıyordu. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü Nebimiz Resulümüz olarak kabul ediyoruz. Allah'ın emrettiği gibi kendimize, hayatımıza Hayatını hayatımıza örnek olarak kabul ediyoruz. Buna iman etmişiz. Bunu bilmek yetmiyor yalnız. Mesela şu anda Resulullah Efendimiz aleyhissalatü selam gelse, Allah onu geri gönderse, git bir ümmetinin halini gör ve kontrol et gelse, Resulullah Efendimiz buraya gelse, Ne buyurmuştu Veda Kutbesi'nde? Size bir emanet bırakıyorum. Evet, bir emanet bırakmıştır. Emanete ne yaptınız diye sorsa, ne cevap veririz? Hangi emanet? Ne emaneti? Biz emanet görmemişiz. Emaneti tanımıyoruz. Buyursa ki ben demedim mi size, size bir emanet bırakıyorum ona sarıldıkça asla deralete düşmezsiniz. Bu Allah'ın kitabı Kur'an'dır demedim mi? Siz beni böyle mi ciddiye alıyorsunuz, aldınız? Ben böyle mi size peygamberlik yaptım? Ben böyle mi örneğinizim? Benim örnekliğim sizin için böyle midir? Emaneti yok sayarak mı, ciddiye almayarak mı, görmemezlikten mi gelerek yok sayarak mı onu? Allah buyurmadı mı ki ayet-i kerimede ben ve meleklerim ona selatü selam ediyoruz ey müminler siz de ona selatü selam edin tam bir teslimiyetle demedi mi? İnne Allah ve melaiketehu yusalluna ale'n-nebi. Ya eyyuhe'llezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Demedi mi? Ben ve meleklerim ona yardım ediyoruz demedi mi? Ey müminler, sizde tam bir teslimiyetle, onun istediği gibi, onun gibi, ona yardım edin demedi mi? Neden bana yardım etmediniz? Neden Allah'ın benimle gönderdiği emanete sahip çıkmadınız? Ona yardım etmediniz? Onu hayatınıza geçirip onunla dirilmediniz? Onunla sırat müstakime gidip Allah'ı bulmadınız? Allah'a vasıla olmadınız, onunla Allah'ı sevmediniz, onunla Allah'a davet etmediniz, onunla hayatınızı, aile hayatınızı tanzim etmediniz, düzenlemediniz, çocuklarınızı neden onunla yetiştiremediniz, yetiştirmediniz diye sorsa nasıl cevap veririz? Eğer biri Allah'ın kitabını hafife almışsa, onunla beraber onun Resulünü de hafife almış, basite almıştır. Onu küçümsemiştir. Kendi tercihlerini onun tercihenin önüne koymuştur. Kendi tercihlerini Allah'ın kitabının ayetlerinin önüne koymuştur yaşadığı hayatı, benimsediği hayatı Resulullah Efendimizin hayatına tercih etmiştir. Onun örnekliğini kabul etmemiştir. Şu anda ümmeti Muhammed'in hali budur. Onun için ne diyoruz? Ne yapıyoruz? Nasıl yapmamız lazım? Allah deyip doğurmamız lazım. Allah'ın kitabına, Kur'an'a Allah'ın ipine sarılmamız lazım. Fatihadan başlayarak şu anda hepimiz biliyoruz ki Allah bizi dinliyor. Resulullah Efendimiz de dinliyor. Bütün peygamberler, melekler de dinliyor. Doğrusu ne söyleyeceğimi bilmiyor. Yani kendimizi nasıl savunacağımızı bilmiyoruz. ...nasıl bir savurma yapacağımızı bilmiyoruz. Bana ne yaptın diye sorulsa... ...ne yapıyorsun diye sorulsa... ...nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Nasıl cevap vereceğimi biliyorum aslında... Ama eğer beni dinleyecek kimse yoksa ben ne anlatabilirim? Ben nasıl anlatırım onu? Allah'ın kelamı ezeli ve ebedidir. Evet. Allah ezeli ve ebedidir. Kelami de ezeli ve ebedidir. Ne demek ezeli ve ebedi? Her anda Allah onu inzal etmeye devam ediyor. Biz gönlümüzü Allah'ın ayetlerini açtığımızda Allah o ayeti o anda sana indiriyor, inzal ediyor. Senin gönlünü indiriyor onu. Ama gönlümüzü aşmayı beceremiyoruz yalnız. Bu Allah'ın hitabidir. Rabbim bana hitap ediyor. Diyemiyoruz. Onun için ayeti Allah'tan değil, sanki kuru bir bilgiymiş gibi okumaya çalışıyoruz, okuyoruz. Biri dese ki, ya Rabbi seni seviyorum ama senin sözünü sevmiyorum, senin konuşmanı sevmiyorum. Nasıl bir şey ortaya çıkar? Allah'ı sevdiğini söylerken yaran söylemiş olmaz mı? Allah'ı seven Allah'ın sözünü sevmez mi? Allah ile konuşmak istemez mi? Allah'ın ne dediğini önemsemez mi? Birini sevmediğimizde ne diyoruz? O konuşmaya başlarsa ne deriz? Söz senin sesin bana gelmesin. Senin sesine rahatsız oluyorum. Ne söylersen söyle, rahatsız oluyorum sende. Evet, Allah'ın sözünden rahatsız oluyoruz. Onun sözünü dinlememek için bahane arıyoruz. Çünkü korkuyoruz. Ya benden istemediğim, sevmediğim, beğenmediğim bir şey isterse en iyisi dinlemeyeyim. Dinlemeyeyim, onu kandırayım. Ben zaten bilmiyordum bunları, onun için böyle yaptım. Diyebileyim. Belki böyle yaparsam onu kandırmış olurum. Tam bir münafıklık halidir bu. Ya da din diye birçok kitabı okur, birçok alimden ders alır, söz dinleriz. Falanca alim böyle söyledi, filanca böyle söyledi. Allah ne söylemiş? O önemli değil. Alim daha iyi biliyor. Niye? O alim ondan daha aşağılıktır da ondan. Allah'ı konuşturmamak için, onu dinlettirmemek için kendisi konuşmuş da ondan.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 Allah'ın sözünü sevmeyenler, beğenmeyenler. Allah'ı sevmediği, beğenmediği için sözünü sevmiyor, beğenmiyordur. Ne buyurmuştur ayet-i kerimede? Eğer Allah bir kitapla dağı yürütecek olsaydı, o bu kitap olurdu. Buyuruyor gene, eğer biz bu kitabı, bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, sen o dağı Allah'ın kaşetinden paramparça, toz duman olduğunu görürdün. Bu sözün ağırlığından, Allah'ın kelamının dehşetinden o dağı paramparça olur, toz duman olurdu. Zerrelere ayrılır, toz duman olurdu. Neden dolayı? Allah'ın kaşetinden dolayı. Ne diyor Allah burada? Dağ paramparça oluyor ama sana bir şey olmuyor. Senin kılın bile kıpırdamıyor. Sana Allah'ın ayetleri okunuyor. Eğer bu ayet dağa inmiş olsaydı, bu emir dağa olmuş olsaydı. Dağ Allah'ın param paramparça olurdu ama senin kılın bile kıpırdamıyor ey insan. Dağ, taştan topraktan meydana gelmiş. O bile paramparça oluyorsa, senin kılın kıpırdamıyorsa bir taş kadarı bile olamıyorsun demektir. Başka bir şey dormak var mı? Efendim bir şey anlatabilir miyiz? Buyur. Efendim biz geçen hafta sizin Resulullah Efendimizle Fatih arasındaki bir şey anlatmıştınız. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Devamı açıldı. Bunu anlatabilir miyiz? Tabii. Efendim mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken her an, her fiilde, her şey anda, her anda Allah'ın övülecek bir iş yaptığını ve başımıza ne gelirse gelsin bunun onun rahmetinden olduğunu yapmaya çalıştık elimizden geldiğince gönlümüz yettiğince. Allah bunu karşılığında efendim Errahman Rahim'i açıp ikram etti. Resulullah sonra baktı ki bunu Resulullah Efendimizin geçen hafta anlattığınız ahlakında ikram etmişti. Mesela Allah Rahmandır. Resulullah Efendimizin insanlara karşı şefkat ve merhametli gibi ama yeri geldiği zaman gerekeni yapan. Ama Müminlere karşı rahuf ve rahimdi Baktık. Gerçekten iman eden kardeşlerimize ve iman ettiğimizi bildiğimiz kişilere karşı ve öyle gördüğümüz, ferasetimizle baktığımız kişilere karşı muhabbetimiz gerçekten çok fazla, aşırı bir şekilde değişti. Diğer insanlara karşı da gerekeni yapabilecek hesabı yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Efendim gerisini yine ikram etti efendim. Mesela Malik Yevmiddin her an ahiretin Karşıdaki insanların kazanabilmesi, onların sıkıntıda kalmaması, Allah diyenlere yardım etmek için gereken yapıldı. Ama ne yapacağız onu bilmiyoruz. Efendim, ''İyyâkena'budû'' Derken efendim, ''Ya Rabbi, bunun huzurunda bizi paramparça etsen de, her zerremizi ayırsan da, inşallah biz bunu yapacağız.'' dedik ve demeye çalıştık efendim. ''Ve iyyâkena'stayîn'' derken, ''Ya Rabbi, cemalin, her zerremiz hakkında, sen ne diyorsan mülk senindir, Yalnızca biz senden, senin istediğin gibi olmak istiyoruz. Bu Gerisi mümkisendir. Bunun için gayret çabamızı ortaya koyduk. Bunu yapmaya çalıştık inşallah. Evet. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kul, bilgiyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Dolayısıyla Allah öğretiyorsa ona yaşatarak, tattırarak öğretir. Yoksa o kuru bir bilgi olur. Kuru bir bilgi vermiyor. Allah onu ona yaşatır, ikram eder. Onun için Fatiha'yı okuduğumuzda önce ona iman ediyor, sonra onu amele dökmeye çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Gerisini Allah ikram eder. Yeter ki biz çabamızı, gayretimizi sarf edelim. Eğer Fatiha Kur'an'ın özü ise, bir Fatihayı öğrendiğinde yaşamaya çalıştığında, hayatına geçirmeye çalıştığında ne olmuş olur? Kur'anı bilmiş olur, öğretir. onu açar, ona bilmediklerini öğretir, devamını getirir. Onun için hiç kimse ben Kur'anı bilmiyorum diyemez. Eğer Fatihayı biliyorsa, bilmiyorsa en kısa yoldan Fatihayı Öğrenmeye çalışması lazım. Ona iman etmeye, onu yaşamaya çalışması lazım ki Allah kıyamet günü bu kitaptan sizi sorumlu tutacağım buyuruyorsa hesabını verebilsin. Fatihayla ile kamil insan olabilsin. Hazreti insan olabilsin. Ebedi hayatını kazansın. Allah'ın rızasını kazanmış olsun. Silat-ı müstakimde olmuş olsun. Allah'a vasıl olsun. Olabilsin. Eğer biri ben bunu da yapamam diyorsa ben Fatiha'yı da okuyamam. Okuyacak zamanım yoktur. İşim var benim. Diyorsa evet, ahiretini ciddiye almamıştır. Allah'ın kitabını, Kur'an'ı ciddiye almamıştır. Allah'ı ciddiye almamıştır. Eğer biri Allah'ın kitabını ciddiye almaz, Allah'ı ciddiye almaz, Allah'ın Resulünü ciddiye almazsa Allah da onu ciddiye almaz. Asıl felaket budur. Allah'ın onu unutması, ona unutulmuş muamelesi yapması. Asıl felaket budur. Allah hepimizi böyle bir felaketten muhafaza etsin.